Sevgili izleyenlerimiz, devam edelim inşallah. Efendim Fatma Karacık, aleyküm hayırlı günler hocam. Aleykümselam. Ben bir yıl önce ameliyat oldum, yanlış teşhisle çok ağır hastalandım. Bundan önce namaz kılmayan hayatı başı boş, nefsine uyan bir insandım. Ne zaman ne namaz, ne oruç, heva heves hep ama bu hastalıkla şimdi elimden geldiğince namazı beş vakit kılamıyorum çok ağrım oluyor kılmaya çalışıyorum çokça tövbe ediyorum ölüm korkusundan çok günahlarım beni korkutuyor çok pişmanım hocam o kadar acı acıyor ki içim bu çektiğim acılar keferet olur mu tövbe etsem kabul olur diye ümit ediyorum Allah sizden razı olsun sizlerden videolarınızı izliyorum Allah hastalıklarla ilgili içimde ferahlama oluyor ama çok günahkarım. Bağışlanmaktan yana ümidimi de kesmek istemiyorum. 3 yaşında kızım var. Lütfen bana bir şey yazar mısınız? Evet. Allah e, ayet-i kerimede buyuruyor. Allah bütün günahları affeder. Affetmediği tek günah Allah'a şirk koşmaktır. Herhangi bir şekilde Hatamız, günahımız, yanlışımız ne olursa olsun tövbe ettiğimizde, istiğfar ettiğimizde bundan emin olmamız gerekir ki Allah onu affeder, mahfuret eder, olmamış gibi siler. Eğer böyle iman etmezsek ne olur? Böyle iman etmezsek Allah'ın gıfır ismine, gıfar ismine, tevab ismine, afu ismine, rahman, rahim ismine iman etmemiş oluyoruz. Onun için iman ediyoruz ki Tevbe ettiğimizde, istiğfar ettiğimizde Rabbimiz bizi affetmiştir, günahlarımızı silmiştir. Olmamış gibi muamele eder. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Başımıza gelen sıkıntı ne olursa olsun, hastalık olsun, musibet olsun, bela olsun, dedikodu olsun, iftira olsun, her ne olursa olsun, hepsi mutlaka günahlarımıza kefarettir. Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır, olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Onun için bak hastalık nimet olmuş, hayır olmuş. Rabbimize dönmemize vesile olmuş. Demek hastalık bir e, nimetmiş, hayırmış bizim için. Bizim de onu hayır olarak görmemiz gerekir. Buna şükretmemiz gerekir. Buna hamd etmemiz gerekir. Elbette ki o şerre vesile olan, yanlışı yapan her kimse bu durumda o da yaptığının karşılığını alır. Ama her şeyden önce Allah'ın bize olan muamelesini görmeye çalışıp anlamaya çalışmamız gerekir. Mutlaka güzel bir tarafımız vardır ki Allah bir tarafımızı seviyor ki bizi kendine döndermiş. Bazen bunu hasarlıkla yapar, bazen musibetle, bazen belayla evet, bunu yapar ve kulü kendine döndürür. Bu onun rahmetidir. Bizim de bunu böyle anlamamız gerekir. Bizi kendisine döndürdüğü için Rabbimize şükretmemiz gerekir. Hamd etmemiz gerekir. Tövbe edip istiğfar etmemiz gerekir. Rabbimizin yolunda yürümeye, koşmaya çalışmamız gerekir. Elbette ki gücümüzün yettiği kadarıyla. Efendim <gülüyor> devamlı <gülüyor> Allah sizden iki cihanda da razı olsun hocam. Benim o doktoru tercih etmem benim suçum değil. mi demişim. Evet, kesinlikle onun suçu değil, onun elindeki bir şey değil. Söyledim, Allah kuulunu kendine döndürmeyi dilemiş, buna beraber muameleyi böyle yapmış. Ama o yanlış yapmışsa, o da kendi yanlışının cezasını çeker ve görür. Ama bize düşen, başkasına yapılan muameleyi değil, Allah'ın bize yaptığı muameleye bakmaktır. Onun arkasındaki hayrı görmektir, rahmeti görmektir. ...Rabbimizin bize olan muamelesini görmektir. İnşallah böyle bakar, böyle anlayacağız. Evet. Efendim, Samsun'dan Erdal Demiröz. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Ben 43 yaşında bir Müslümanın bilmesi gereken her şeyi biliyorum. Ama namaz kılmıyorum. Sadece, sadece cuma namazlarını kılıyordum. Şu an cumaları da 6 aydır terk ettim. Bazen düşünüyorum namaza başlayayım ama olmuyor, başlayamıyorum. Kalbim mi karardı? Ne yapmam gerekiyor? Ve diğer TV kanalını bir haftadır izliyorum ve beni etkiledi. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olacağım. Allah'a emanet. Bir de Allah'ımızın ismini küçük harflerle yazarsak günah işler miyiz? Önce sondan başlayalım. Rabbimizin ismini küçük harflerle yazarsak günah işlemiş olur muyuz? Günah işlemiş olmuyoruz. Ama edebe uygun değil, edebe aykırıdır. Eğer küçük harflerle yazarsak bu adaba aykırı olmuş olur. Ama günah işlemiş olmuyoruz. Bize göre küçük harf, büyük harf vardır. Ama gönlümüze herhangi bir sıkıntı bir leke gelmesin diye büyük harflerle yazmak en doğrusudur. Buna beraber kardeşimiz daha önce Cuma namazları kılıyormuş. Şu anda onu da kılamıyor. Elbette ki bunun bir sebebi var. Sebebini soracağız. Kime soracağız? Elbette ki her şeyi Rabbimize soracağız. Her şeyi O'nun Resulüne soracağız. Allah ayet-i kerimede buyurur ki, Allah'ı zikredin. Gönlünüz mütmain olunca kalkın namaz kılın. Namazı ikame et. Aynı şekilde namazı kırıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Eksik nerede? Eksik zikirde. Rabbimizi işimizdeymiş. Bunun için hangi zikri yapması gerekir? La ilahe illallah ve Allah zikrini yapması gerekir. Eğer gönlümüz mutmain olursa o Allah'a olan o yakınlığın tadını alırsak o bizi namazda durdurur. Yoksa zikredilmeden kılınan namazda gönlün mutmain olmadığı olmayarak kıldığımız bir namaz olmuş olur ki o da bize o aşkı, muhabbeti, o yakınlığı tattırmaz. Evet, yapmamız gereken şey Rabbimizi zikretmektir. Gönlümüz mutmain olur ve bizi namaza çeker. Bizi huzura çeker. Bunun için bir adım atmak yeterli olur. Evet hem cuma namazını kılar inşallah hem de diğer namazlarını kılmaya başlar. E, namazı kılmaya başlarken evet zorlanmasın diye onu söylüyoruz. En azından önce günde bir vakit sürekli kılsın. Sonra iki vakite çıkarsın, sonra o kendi liginden zaten tamamlanır. Evet eksik olan e, zikirdir. Ayaktayken, otururken, yan döneri yatarken Rabbimizi zikredelim. Sohbetimizi onunla yapalım. Göreceğiz ki o bizi Allah'ın huzuruna çeker. Biz de rahatlıkla o gücü kendimizde buluruz. O aşk, o muhabbet olmayınca eksik olunca ya da e, huzura çıkarken zorlanırız. Bize ağırlık verir. Namaz ağırlık değildir. Namaz, e, kulun Allah'a olan aşkını, muhabbetini, sevgisini ifade etme halidir. Bunu böyle anladığımızda, böyle tattığımızda göreceğiz. İstesek de namazı bırakamayız, bırakamıyoruz. Evet. Efendim, Bursa'dan Ömer Gençoğlu, selamun aleyküm. Hadislere göre Hazreti Mehdi zuhur etmiş ise bazı İslam alimleri inkar ediyor. Bizi aydınlatın hocam. Evet. Hazreti Mehdi için söyledim. Mehdi demek hidayete ermiş ve hidayete erdiren, hidayete davet eden demektir. Her devirde, her zamanda mutlaka Resulullah Efendimiz'i temsil eden onun varisi bir Mehdi vardır. Bununla beraber her bir müşid kamil, her bir veli kendi mertebesine göre aynı şekilde o hidayete ermiş ve hidayete de davet eder. Bize düşen Zamanımızdaki, evet, bulduğumuz, gördüğümüz, tanıdığımız, tanıyabildiğimiz, Allah'ın ölçüsüyle tanıyabildiğimiz bir behediyle beraber olmaktır. Onunla beraber hidayeti bulmaktır ve onunla beraber aynı şekilde hidayete de davet etmektir. Her bir mümin mutlaka mehdilik vazifesini yapmak zorundadır. Hidayete erip, hidayete davet etmek zorundadır. Bu, Allah'ın kuruna olan emridir. Evet, Söylemiştim. Vel'as suresinde Allah öyle buyuruyordu. Bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı sabri tavsiye edip davet edenler müstesna dedi. Bu durumda hakka davet etmesi gerekir. Hakikate davet etmesi gerekir. Hak olan Allah'a davet etmesi gerekir. Bir de bunu yaparken sabırlı olması için bir de sabra davet etmek gerekir. Her bir mümin bununla vazifelidir, yoksa hüsranda olmuş olur. Evet, her bir mümin o vazifeyi yapmalıdır. E, kast Mehdi, son gelecek olan Mehdi'dir. Elbette ki sonu bir tek bilen Allah'tır. Kıyameti bir tek bilen Allah'tır. Bunun hakkında, kıyamet hakkında, e, dünyanın sonu hakkında e, konuşmak edebe aykırıdır. Buna beraber ayete Kur'an'a ters düşmektir. Çünkü onun kıyametin vaktini bir tek Allah biliyor. O son gelecek olan Mehdi de diğerlerinden farklı değildir. Farklı bir özelliğe sahip değildir. Doğru anlamak gerekir. Çünkü her bir Mehdi, Resulullah Efendimiz'i temsil eden Mehdi ve Mehdiler Resulullah Efendimiz'e ayna olmuştur. Evet, Onların gönül alemine Maneviyatına tecelli eden Resulullah Efendimiz'dir. O aynada görünen odur. Onun için aralarında fark gözetmek, işi anlamamak ve işi bilmemektir. Yoksa o özel konumdaki biri de değildir. Kıyamete kadar bu vazifeyi yapanlar Resulullah Efendimiz'in o onun gönlüne aksetmesiyle, onun harının, Resulullah Efendimiz'in harının maneviyatının onda tecelli etmesiyle yapar o işi. Böyle anlayınca doğru anlamış oluruz. Evet. Zamanımızda bulunan evet, Mehdi ile, Mehdilerle beraber olmaya çalışıp evet, bizim de Mehdi olmamız gerekir. Böyle bir beklenti, doğru bir beklenti değildir. Çünkü son gelecek olan Mehdi de aynı şekilde e, onların yaptığını yapacak. Aynı zamanda söyledim. Kıyametin vaktini bir tek Allah bilir. O da kıyamete yakın gelecek olan son Mehdi'dir kast edilen. Onun da diğerlerinde herhangi bir şekilde bir farkı yoktur. Çünkü onların gönlünde, maneviyatında tecelli eden Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Evet. Efendim, Mekadunya'dan Melami Melamice Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Ben Mekadunya'lıyım. Fena fillahta seyr-i suluk nasıl bir şeydir? Hu demiş. Efendim. Evet. Hangi makamda olursa olsun, seyir Allah'adır, Allah iledir, Allah ile beraberdir. Bu tevhid e, halidir, evet, fena fillah da tevhid hali. Öyle ki kendini göremeyecek kadar fena halini yaşıyor, Allah ile o seyri yapıyor. Manevi açıdan tevhid tecelli ediyor. Kendini göremez ve bilemez oluyor. Elbette ki bu yolun ortasındaki bir yolculuktur. Yolculuk devam ediyor. Sonra, sonra kendini bulur. Kendini ne olarak bulur? Kendini aziz bir kul olarak bulur. Evet. Böyle şeylerle zahiri olarak meşgul olmak doğru değildir. Koşmak gerekir, yürümek gerekir. Yolu Allah gösterir. Yolculuk yapılırken mutlaka onu kendine çeken Allah'tır. Onu kendine vasıl edecek olan da Allah'tır. Bir bilgi olarak bunları bilmek e, gerekmiyor. Ama nerede olduğunu bilmek de e, onun için fayda verir. Evet, Fenafillah'taki e, seyir hali, tevhid halidir. Seyir halinde her ne varsa mutaka bir ayetin karşılığıdır, bir ayete imandır. O imanın onda tecelli etmesidir, o ayetin onda tecelli etmesidir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir, ayeti tecelli eder veya o kuruna şah damarından daha yakındır. Allah insanı çepe çevre kuşatmıştır, ne yana dönersen dön, Rabbinin vecihi oradadır, ayetleri tecelli ediyor her defasında farklı farklı tecelli ediyor. Bu imana dönüşünce, hakikate dönüşünce bu halleri yaşar ama bunun bir de evet vardır. Yolculuk esasında bunları yaşar. Bir de Sony vardır. Evet, en son söyleyecek şey tek kelime la ilahe illallah'tır. Allah'tır. Evet. Efendim, <gülüyor> Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Size saygımız sonsuzdur. Sizinle tanıştığımız için Allah'a binlerce şükür ederim. Devamlı efendim. Düşman sahibi olursam efendim bir bela oldu. Böbrek ve kafadan kafadan mermi var. Devlete tazminat açarsan helal midir? Efendim Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Demişim. Evet. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. Ne olursa olsun düşmanlık beslemek doğru değildir. Hayatı Allah'a göre yaşıyoruz, yaşamamız gerekir. Sebep ne olursa olsun, evet, düşmanlık yapmıyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Bizim yerimize hükmü Allah versin. Evet, Allah'a havale edince Allah'a teslim oluyoruz. Endişe de etmiyoruz. Etmememiz gerekir devlete tazminat açmak, davası açmak doğru müdür? Devlet eğer zaten herhangi bir şekilde tazminat ödeyecekse bu onun e, kanunlarında varsa, bunu belirtmişse zaten ödemeyi kabul etmiş demektir. Dolayısıyla tazminat açabilir. Zaten eğer vermeyecekse, böyle bir e, hakkı e, vatandaşa vermemişse zaten ödeme yapmaz. Onun için e, tazminat e, açmak doğrudur. Davası açması doğrudur. E, varsa bir hak, devletin üstüne aldığı, üzerine aldığı bir hak varsa davayı açıp o hakkı alması gerekir. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar mürşidimize selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Allah razı olsun. Efendim sabah 8, akşam 5 her gün çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Dünya bizi kendine çekiyor, maneviyattan koparıyor. Çoğu zaman öyle hissediyoruz ve bu bizi çok yaralıyor. Çalışmazsak ekmek parası derdi var. Rabbimize bu şartlarda nasıl daha yakın olabiliriz? Mürşidimiz bize ne ne önerebilir? Saygılar efendim. Evet. Ee, kardeşimize Kıbrıs'a selam olsun. Dünya ile ahireti birleştirmek gerekir. Dünya işleriyle ahiret işleri demek doğru değildir dünya ahiretin tarlasıdır. Nasıl birleştirmemiz gerekir? Eğer Allah'a iman edersek, Rabbimizi seversek derdimiz Allah'ın rızası, dostluğu, cemali olursa bu durumda her yapacağımız işi de onun için yaparız. Onun rızasını gözetiyoruz çünkü. Onun için hangi işi yaparsak yapalım, ne iş yaparsak yapalım, ne kadar yaparsak yapalım her işimiz ibadet olmuş olur. Neden? Çünkü Ameller niyete göredir Niyetimiz Allah'ın rızasıysa, ebedi hayatsa bu durumda yaptığımız işler ibadet olmuş olur. Mesela çalışıyoruz, işler bizi meşgul eder, meşgul etmesin. Manevi olarak meşgul etmesin, zahiri olarak meşgul eder ama manevi olarak meşgul etmesin. Çalışırken kazanayım, Allah yolunda infak edeyim, kazanayım. Şunu Allah rızası için yapayım, Allah rızası için Allah'ın kullarına yardım edeyim. Evet, böyle düşündüğümüzde çalışmamız ibadet olmuş olur. Bütün çalışmamız, hayatımız ibadet olmuş olur. Niye? Çünkü derdimiz Rabbimizdir. Rabbimizin rızası olduğu için. E, yoksa zahiri olarak çalışıyoruz demek, e, bizi meşgul ed ediyor demek e, doğru değildir. Böyle bir durumda aynı şekilde e, bunu tatmamız gerekir ki, Hayatımız eğer ibadet olduysa, çalışmamız ibadet olduysa, bunun karşılığını da hemen almış olmamız gerekir. Bu günün huzurunu tatmamız gerekir. Yok eğer çalışayım, kazanayım, şuna sahip olayım, buna sahip olayım, şununla şöyle, nefsimi sevindireyim, kendimi sevindireyim ya da başkalarına karşı kibirleneyim, büyükleneyim, insanlar şöyle veya böyle desin dediğinde de bu çalışma, böyle bir çalışma ibadet olmadığı gibi, tam tersine Allah ile aramıza girer, şirk olur. Çünkü amaç başka olmuş olur. Derdimiz başka olmuş olur. Ama söyledim, eğer Allah'ı seversek, derdimiz O'nun rızası olursa, ebedi hayatımız olursa, her işimiz, her anımız, her halımız ibadet olmuş olur. İnşallah böyle yapmaya çalışacağız. Efendim Necla Ör. Er, aleyküm hocam. Hayırlı 30 yıldır göz rahatsızlığım var. Doktora <gülüyor> gidiyorum. İlaç veriyorlar. Hiçbir faydası olmuyor. Kur'an okumakta zorlanıyorum. Çok ağrı çekiyorum. Sizden Allah rızası için dua istiyorum. Rabbim sizin duanız hürmetine şifa şifa verir inşallah. Sizi Allah için seviyorum hocam. Allah razı olsun. Allah kardeşimize şifa versin inşallah. Bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Elbette ki neyin bizim için hayır, neyin bizim için şer olduğunu bilemiyoruz. Eğer zorlanıyorsak bu durumda e, okumak için kendimizi e, zorlamamız doğru değildir. Allah imkanlar veriyor. E, okumak yerine dinlemeyi tercih etmesi gerekir. E, i̇nşallah böyle e, dinlemeye devam edeceğiz. Allah şifayı verince de inşallah okumaya da devam edeceğiz. Allah kardeşimize ve bütün müminlere şifa versin inşallah. Efendim Yozgat'tan bir izleyicimiz, karı koca imanı ne demek? Karı koca imanı. Ko, estağfurullah, koca karı imanı. Evet, koca karı imanı ne demek? Peki. Bu bir atasözü, bir deyim. Koca karı e, imanı demek, böyle e, yaşlı, ama bilgisi o olmayan, okumamış. Ama öyle bir imana sahiptir ki, tavrı, hareketi, konuşması Kur'ancadır, Kur'an'a göredir, vahye göredir, Allah'ın Resulüne göredir. Ama bilgisi yok. Nereden almış bu imanı? Kocakar-ı var nereden almış bu imanı? Gönlünden. Allah onun gönlüne vahy ediyor. Sammi olduğu için Allah ona bilmediklerini öğretiyor. Evet ne buyurdu? Kulun bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Ona bilmediklerini öğretirim. Evet kutsi hadis bu. O bildiğiyle amel ediyor sadece. Ne kadar biliyorsa o kadar amel ediyor. Allah da ona bilmediklerini öğretiyor. Onun herhangi bir şekilde öğrenme imkanı olmadığı için Allah onun gönlüne vahy ediyor. Bu bütün kullar için bu böyledir. Onun için konuşunca konuştuğu ya bir ayet ya bir hadistir. Ama o bunun ayet ya da hadis olduğunu bilmiyor. Çünkü manevi itibarla Kur'an her bir gönülde mevcut. Allah fıtrat itibariyle oraya Kur'an'ı yazmıştır. Bununla beraber o Allah'ın vahyettiği Kur'an'la buluşunca sağlaması yapılmış olur. Yoksa Allah her bir kura neyin doğru neyin yanlış olduğunu evet gönlüne e, vahyeder, o gönlündeki Kur'anla onu buluşturur, ona öğretir. E, Koca kari imani da böyle bir imandır, ilmi bilgisi yoktur ama e, doğruyu söyler, hakkı söyler. E, söylediği ayete uygundur, hadise uygundur, sünnete uygundur. Evet, Allah onun gönlüne vahyetmiş. Böyle bir e, saf imana sahiptir. Bilmediklerini yaşadığı, uyguladığı için, titizlikle uyguladığı için Allah ona bilmediklerini öğretmiştir. Evet. Efendim, Türkmenistan, Türkmen başından ana Anna Muhammed Türkmen. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. İnsan küfri vesveselerden sorumlu olur mu? Evet, kardeşimize Türkmenistan selam olsun. Küfri vesveseden insan sorumlu değildir. İnsan vesveseden sorumlu değildir. Çünkü vesvese dışarıdan geliyor. Vesvese şeytandan geliyor. Şeytandan gelen vesvese ne olursa olsun, eğer kul ondan tiksiniyorsa, ben bunu söylemem diyorsa, ben böyle değilim diyorsa, o ona ait bir şey değil, dışarıdan vesulüse gelmiştir. Söylemesi gereken şeylerdir. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. O'na indirilene, Resulüne indirilene iman ettim demesidir. Buna beraber ondan tiksini oraya alıp onunla meşgul olmamasıdır Ondan yüz çevirmesidir yapmamız gereken şey şeytandan ve şeytanın verdiği vesveseden yüz çevirmektir. Ciddiye almamaktır. Ondan tiksinmektir. Ben senden de senin verdiğin vesveseden de uzagım, beriyim demektir. Evet herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Bunu kendine mal etmesi de yanlıştır. Ama şeytan evet fi sudurinnas Allah buyurdu ayet-i kerimede gökse fısıldıyor. Gökse o sessizce o vesilseyi verirken e, gönüle, gökse e, aksettiğinde bir de geri aks ediyor. Kul zannediyor ki içimden geldi, içinden gelmemiş. Bu tamamen dışarıdan şeytanın onun göksüne vesilse verip konuşmasıdır. Onun için şeytandan Allah'a sıkılmak gerekir. Euzü besmele çekim, çekmesi gerekir. Bir de e, onunla meşgul olmayıp onu silmesi gerekir. Ondan tiksinmesi gerekir. Meşgul olmayınca ne olur? Şeytan baktı ki bu işe yaramadı, onu meşgul etmedi, ona sıkıntı veremedi, artık onu vermez, başka bir şeyle yaklaşmaya çalışır. Evet, Herhangi bir şekilde şeytanın verdiği vesveseden kul sorumlu değildir. Evet. Efendim İstanbul'dan Mehmet Genç, insanın gece gündüz çalışması haramlıdır. Gece gündüz çalışması, Resulullah Efendimiz buyuruyor. Dünyaya, dünyada karacağın kadar çalış, ahirette de ahiretin baki oluşu gibi çalış. Evet, gece gündüz eğer ahirete çalışmaksa bu doğrudur. Ama dünyaya çalışmaksa bu yanlıştır. Söyledim biraz önce. Dünya ile ahireti birleştirmek gerekir. İkisini birlemek gerekir. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır onun için. Ee, ahireti ekmek gerekir. Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayreti etmesi gerekir. Ama çalışıyor. Bununla beraber o çalışması, ahirete ait bir kazanç ona sağlıyorsa bu doğrudur. Yani çalışayım, bununla Allah'ın rızasını kazanayım, ahiretimi kazanayım, cenneti kazanayım diyorsa evet, bu çalışma doğru bir çalışma, güzel bir çalışmaydı. Yok, sadece dünyanın hesabını yapıp çalışıyorsak bu yanlıştı. Bir gün içinde kendi hayatımıza baktığımızda günlerden ibarettir. Eğer en azından günün yarısı, yarısından fazlası ahirete ait bir çalışmaya ayrılmamışsa, bu, bu durumda biz e, ahirete değil, dünyaya iman etmişiz. Dünyayı ahireten daha çok seviyoruz demektir. Evet. Kulun mutlaka e, günün yarısından fazlasını, ahiretini kazanmaya, Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmaya, ayırması gerekir. Sarf etmesi gerekir ki ahirete iman etmiş olsun. Ahireti dünyadan daha çok sevmiş olsun. Buna beraber dünyaya çalışırken de niyeti Allah rızası olunca o da ibadet olmuş olur. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçer sigara içmek sağlığa zarar veriyor. Bu nedenle haram mıdır? Evet. Haram başka bir şeydir. Zarar zararlı olması başka bir şeydir. Kardeşimiz söylemiş zaten. Herhangi bir şeye haram demek Allah bunu haram kılmış demektir. Allah'ın haram demediğine haram demek küfür olur. Allah adına hüküm olur. Böyle bir şey söylenmez, söylenemez. Sadece ne denir? Zararlı denir. Evet, Zararlıysa zararlıdır, haramsa haramdır. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Onun için hiç kimse böyle bir durumda haram demez, diyemez, söylerse Allah adına hüküm vermiş olur. Evet zararlıdır diyebilir. Kendi kendimize zarar vermemiz doğru değildir diyebilir. Eğer zararlıysa cezasını burada çekeriz ama haramsa bu Allah'ın azabına, gazabına sebep olur. Bu kelimeyi kullanmak öyle kolay olmamalıdır. Allah ayet de kerimede buyuruyordu, kimdir o dilini evrip çevirip, kıvırıp, şu halaldır, bu haramdır diyen, Allah adına böyle hüküm veren, kimdir o? Buyuruyor. Yani benim adıma nasıl konuşuyorsun böyle? Demektir bu. Bu Allah'ın gazabına sebep olur. Onun için, Allah bir şeye haram demişse, haram diyoruz. Haram dememişse, ona haram diyemiyoruz. Ama faydalı ya da zararlı diyebiliyoruz. Hepsi bu kadar. Efendim izleyicimiz doğumla secdedeyken Sübhane Rabbiye'l-Ala dedikten sonra salavat getirsek olur mu? Evet. Salavat getirse de olur. Bununla beraber Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Ruku tesbih yeri, secde dua yeridir. Ruku da çokça tesbih edin. Secdedeyse dua edin. Kulun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin dedi. Secde dua yeridir. Kendi dilimizle dua edeceğiz. Anlamadan yaptığımız dua dua değildir. Dua davet etmek demektir. Rabbimizi davet ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz, dua ediyoruz. Her türlü dua yapılabilir, her türlü selavat yapılabilir, her türlü hamd, her türlü tesbih, her türlü şükür yapabilir secdede. Evet, üç sefer Sübhane Rıbbiyele A'la diyoruz. Sonra duaya, tesbihe, hamde, şükre devam ediyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü Vesselam seccadeyi satacak kadar dua edip ağlıyordu. Herkes bunu biliyor, bunu bilmeyen hiçbir alim yoktur. Evet, secdede hem selavat getirebiliriz, hem dua edebiliriz. istediğimiz kadarıyla. Allah'a yakınlığı o zaman tatmış oluruz secdede. Yoksa kulun Allah'a en yakın olan ani secde anidir. Bunu bilmek yetmez. Bunu tatmak gerekir. Allah ayet-i kerimede buyurdu öyle. Ves'cud vehterim. Secde et, yaklaş. Secde ettinse yaklaşman gerekir. Bu yakınlığı tatman gerekir. Bunu tadabilmek için dua etmen gerekir. Evet. Bu dinin peygamberi evet, öyle yapmış. Öyle yapmadığımız için başımızı yere koyup kaldırıyoruz. Hiçbirisi hissetmiyor. Allah'a yakınlığı tatmıyoruz. Secde edip yaklaşmıyoruz. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiyor. Evet. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşip o yakınlığı tatmamız için evet dua gerekli. Evet. Efendim bir izleyicimiz kişinin çocukları arasında ayrım yapması olur mu? Bunun cezası nedir? Kişi çocukları arasında herhangi bir ayrım yapamaz. Yapma hakkına sahip değildir. Eğer yaparsa ne olur? Kendi çocukları arasında adaletle hükmetmemiş olur. Evet, Allah adaletle hükmedenleri sever buyurdu. Bununla beraber adaletle hükmetmezse ne olur? Zulmetmiş olur. Birine farklı muamelede bulununca, adaletle hükmetmeyince, zulmetmiş olur, zalimlerden olmuş olur. Allah yani bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Eğer böyle bir anlamadan bir yanlışlık yapılıyorsa, evet, ona da bunu hatırlatmak gerekir. Evet. Efendim, başka bir izleyicimiz, bir insanın Rahmani şeyleri rüyasında görmesinin hikmeti nedir? Bir insanın Rahmani şeyleri rüyasında görmesi, gönlünün rahmetle dolduğunu gösterir. Gönlünün, rahmanın hususunda durduğunu gösterir. Rahmeti hak ettiğini gösterir. Nefis itibariyle aynı şekilde o ilham alan, mülhime halinde olduğunu, ilham aldığını gösterir. Allah'tan ilham aldığını gösterir. E, gayet e, güzel bir durumdu. E, tabii ki bunu alırken uyarı ikaz da alabilir. Ama her ne olursa olsun Rabbinin kendisini ciddiye aldığını, doğru yolda olduğunu anlasın diyedir. E, bunu da e, anlayıp, şükretmek, hamd etmek gerekir. Efendim bir izleyicimiz, Esma'yı çekip uyuduğumda hak diye uyanıyorum, bunun hikmeti nedir? Hak, Allah'ın ismidir. Hak olan bir tek Allah'tır zaten. Gerisi, gerisi Allah'ın yarattığı mahlukudur. Hak'tan tecelli edendir. Allah'ın isimlerini okuyunca hak tecelli ediyor. Hak'ın tecellisi esmasıyladır. Bütün isimleri iledir. Onun için hak diye uyanması o hak diyen onun gönlüdür. Allah'ın ona nefettiği ruh hak diyor. Ben öyle öyle aksediyor. Sonra da onu tadıyor. Onu işitiyor veya evet. hak diyen Allah'ın nefrettiği Efendim, Konya'dan kamile üçer tefekkür ederken, Peygamber Efendimizin Allah'ın nuruna sema ettiğini düşünüyorum ve bundan dolayı kendimi kaybediyorum. Namazda da aynısı oluyor. Bu düşüncemin bir sakıncası var mı? Bu düşüncenin herhangi bir şekilde bir sakıncası yoktur ama eksik vardır. Resulullah Efendimiz Allah'ın nuruna sema ederken, onun da Resulullah Efendimizle beraber sema etmesi gerekir. Bu semaya onun da iştirak etmesi gerekir. Kendimizi kaybediyoruz. Elbette ki kendimizi kaybedelim. Kendimizi kaybetmeden Rabbimizi bulmamız mümkün değildir. Onu bulmak için kendimizi kaybetmemiz gerekir. Kendimizi kaybedersek onu buluruz. Onu bulursa kendimizi kaybedeceğiz. İkisi aynı şeydir. Evet bu semaya onun da iştirak etmesi gerekir. Bu doğrudur. Elbette ki e, dengeyi de bozmamak gerekir. Dışarı aksederken dengeyi de bozmamak gerekir ki herhangi bir sorun, bir sıkıntı ya da yanlış bir anlaşılma olmasın. Evet. Efendim izleyicimiz devamla bir sohbetinizde kız çocuklarının okuması doğru değil buyurmuştunuz. Tanıdığım bir aile var. Oğlanlar okumadı, kızları okudu. Daha sonra kız çocukları meslek sahibi olup tüm aileye baktılar. Herhangi bir erkekle de arkadaşlık kurmadılar. Bu duruma nasıl bakmak gerekir? Evet. Allah kızların üzerinden rızık verdi. Öyle mi? Erkekleri, etkiler üzerinde değil, kızlar üzerinden rızık verdi. Şöyle iman etmemiz gerekir ki, Rezak olan Allah'tır. Allah o rızkı bir vesileyle verir. Eğer onlar okumasaydı, yani onlar aç mı kalacaktı? Allah'ın Rezak ismi onlar için tecelli etmeyecek miydi? Edecekti. Ama onlar rızkı o kızlardan, kızları vesile ettiler. Eğer onları okumasaydı, Allah başka bir kapıdan rızıklarını verirdi. Hüküm bize ait değildir. Hüküm Allah'ın verdiği hükümdür. Yani herhangi bir durumda, diyelim ki beş tane, yüzde beş, beş tanesi doğru yaptı, yanlış yapmadı, doğru yaptılar. Peki o 95 tanesini nereye koyacağız? Evet, bizim de bildiğimiz ve tanıdıklarımız vardır. Israrla mesela e, okumak istemiyorum. Orada e, yanlış şeyler yapıyoruz, yanlış tarafa ediyoruz ve kurtulamıyoruz. Hatta ailemize söylüyoruz, e, okumaya devam edin ile de okuyacaksınız diye ısrar ediyorlar. Onları ne, ne yapacağız? Bir insanın cehenneme sürüklenmesine, Rabbini kaybetmesine evet, müsamaha etmek kesinlikle yanlıştır. Yani orada biri doğru yaptı, iki kişi doğru yaptı diye evet yüzlerce insanın cehenneme gitmesine göm, göz yummak veya buna fetva vermek yanlıştır. Allah kimi ne için yaratmışsa, nereye koymuşsa onun orada durması gerekir, vazifesini yerine getirmesi gerekir. Allah kadını muallim olsun diye, kullarına muallim olsun diye, kullarını yetiştirirken rahmet olsun diye yaratmış. Söyledim. Yani bir e, güle, bir çiçeğe nasıl muamele edilmesi gerekirse gerekiyorsa evet, kadın da öyledir. Öylesine nazik, öylesine zarif, öylesine e, kırılgandır. Ona emredilmesi doğru değildir diyoruz. Herhangi bir erkeğin, bir başkasının ona emretmesi, şunu şöyle yap demesi onun için uygun değildir. E, onun e, zarafetini bozar. Evet. Onun için e, okuma işini ondan dolayı söyledim. Bununla beraber kadınla erkeğin iç işte olması, ateşle barutun iç işte olması demektir. Her an patlayabilir demektir. Yangın çıkabilir demektir. Birilerini yakar demektir. Eğer Allah bunu haram kıldıysa yok zahiri olarak işte bak çalıştığı para kazandığı demek nasıl doğru olsun? Okulluğu kaybetmiştir. Onun gönlünün nasıl yaralar aldığını kim bilebilir? Bütün hayatı boyunca evet, o e, yarayı tedavi edemez. Aynı şekilde e, hiç kimse onun gönül halini bilemez. Zahiri olarak bakıp işte bak o Hudi para kazandı demek yanlıştır. Allah kadını para kazansın diye yaratmamış. Bu işi erkeğe vermiş. Bu ağır iş. Bu e, güç isteyen bir iş. Fıtratın uygun olması gerekir. Kadının fıtratı buna uygun değil. Kadın çalıştırılması gerekiyorsa çok farklı bir yerde çalışması gerekir. Mesela Hz. Ömer döneminde e, eşini kaybetmiş, kimsesi olmayan bir kadın, e, çocukları var, yetimleri var gelip ben çalışmak istiyorum dediğinde ona hangi işi vermişti? Ona beytül Mal, malda e, müfettişlik görevi verdi. Teftiş etme görevi. Kimse ona emredemez bak. Müfettiş. Teftiş edecek. Sadece kontrol ediyor. Veya pazarda teftiş işi veriyor. Kontrol etme işi. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Doğru yapıyor mu, yanlış mı yapıyor? Kimse ona emre etmiyor. O emre ediyor. O söylüyor. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Kendi branşı üzerinde, gıda üzerinde. Evet, örnek verdim bunu. Ee, onun için fıtratı çalışmaya uygun değildir. Emir almaya uygun değildir. Ha, bununla beraber Allah onu muallim olarak yaratmış. kulunu ona emanet ediyor. Evet. Bana bir kul olarak yetiştir diye, büyüt diye. Bununla ebedi hayatını kazanıyor. Cenneti bununla kazanıyor. Allah'ın rızasını, dostluğunu böyle evde kazanıyor. İşte değil. Çalışmakta değil. Evet. Böyle anlamak gerekir. Söyledim. Allah eğer eğer erkekle kadının bir arada olmasına müsaade etmediyse, bunu haram kıldıysa, bu haramda böyle bir e, haram hal içinde işte çalıştı, sonra para kazandı e, demek e, Allah'ın muradına terstir, vahyine terstir. Bir erkeği alıp, e, evde kadının işini yapsın diye tutmak ne kadar e, ters bir şeyse, bir kadını da alıp, Çalıştırmak öylesine ters bir şeydir. Fıtrata ters bir şeydir. Allah hulü nereye koymuşsa, ne vazife vermişse, peygamberleriyle beraber neyi öğretmişse, onlar nasıl yapmışsa doğru odur, güzel odur. Bize göre herhangi bir şekilde bir güzellik görünebilir. Ama onun arkasındaki o yanlış, o güzellikle kıyaslanmaz. O güzellik o yanlışın yanında hiç kalır. Benzer bir soru daha gelmiş aslında. Denizli'den Gül, kız çocuğunun okunması ne kadar doğrudur? Kişi Allah ve Resulü'nün bayanların okumasını ve çalışmasını men ettiğini bildikten sonra okula gitmeyi istemiyor. Kimsenin hesabını değil Allah'ın hesabını yaparak hayatına yön vermek istiyor. Fakat ailesi nedeniyle okumak zorunda bırakılıyorsa bu kişinin ne yapması gerekir? Evet bu kişinin ne yapması gerekir? Bu kişinin Allah'a sığırması gerekir. Ya Rabbi emrini bildim, doğruyu anladım ama sen de biliyorsun ki ailen böyle yapıyor, böyle istiyor. Aile sorun çıkmasın, sıkıntı çıkmasın. Onlara itiraz etmiş olmasın. Eğer itiraz edince sorun çıkıyorsa evet okumaya devam etmesi gerekir. Ama... E, Doğru yapmadığını da, yanlış yerde olduğunu da bilmesi gerekir. Bunun için kendini koruması gerekir, muhafaza etmesi gerekir. Gönlünün herhangi bir tarafa dünyaya kaymaması için çaba gayreti sarf etmesi gerekir. Mücadelesini vermesi gerekir. Ya Rabbi beni koru demesi gerekir. Allah onu korur inşallah. Efendim Mersin'den Hamza Ağaç. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. düğünde halay çekmek caiz midir? İlahili düğünde halay çekmek. Yani düğün ya düğündür, ya ilahidir. Eğer ilahi varsa, mevlüt varsa, Kur'an okunuyorsa orada oyun oynamak doğru değildir, caiz değildir. Ama dügün e eğlenmek içindir. Elbette ki oynamak içindir de, oynayabilir de, eğlenebilir de. Eğer oynuyorsa, eğleniyorsa bu durumda ilahi çalmak doğru değildir. İlahinin olması doğru değildir. Evet, yani birinden birini tercih etmeleri gerekir. Düğünlerini ya böyle e, tamamen ilahi e, bununla beraber e, muhabbet, Kur'an, zikir, her ne, neyse mevlüt ya düğünü böyle olması gerekir veya e, çalıp oynayabilirler ama ilahiyle değil. Resulullah Efendimiz'in döneminde e, düğünler e, Biliyorsun, El-Davli var, def çalıyorlar, oynuyorlar. Ee, buna beraber şarkılar söylüyorlar. Evet, Resulullah Efendimiz de evet, böyle müsaade etmişti onlara. Yoksa düğün düğündür. Efendim Denizli'den Adnan Görmez. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve selameti üzerinize olsun. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin yazılmasına müsaade etmemiş. Allah'ın kitabının yanında bir de Muhammed'in kitabı mı olsun istiyorsunuz? Muhammed Allah'a şirk koşmaz buyurmuş. Bununla beraber hiçbir sahabede kitap da yazmamış. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi Allah dostları kitap yazmış mıdır? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Teşekkürler. Allah razı olsun. Sahabe kitap yazmamıştır. Neden yazmamıştır? Çünkü Allah'ın kitabı önlerindedir, okulması gereken kitap da Allah'ın kitabıdır. Sahabe bunu biliyor zaten. Sahabe tabi olanlar da bunu biliyor. Ama sonra neden böyle kitap yazıldı? Ya da Allah dostları, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, neden bu zatlar kitabı yazdı? Allah'ın kitabın, kitabının yanında kitapları olsun diye değil, tam tersine Allah'ın kitabını okumaya davet içindir. Allah'ı bilmeye, anlamaya, sevmeye davet içindir. Mesela Mevlana'nın bütünüyle kitabı bir aşk kitabidir. Aşka davet kitabidir. Allah'ı sevmeye, Allah'a teslim olmaya davet kitabidir. Allah'ın vahyini okumaya, anlamaya davet kitabidir. Aynı şekilde mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de kitabı öyledir, kitapları öyledir. Okuduğumuzda onu anlarız zaten. O da Allah'a teslim olmaya davet eder, Allah'ın hükmüne boyun bükmeye, rıza göstermeye davet eder. Allah'ın vahyini okumaya, anlamaya davet eder. Dolayısıyla herhangi bir kitap yazılmış oluyor. Eğer kitap böyle yazılmışsa ama eğer deniyorsa ki işte bu kitapları okuyun ya da bu kitabı okuyun yeter deniyorsa işte o kitaplar Allah'ın kitabının önüne geçmiş olur. Kitabı okuyan eğer okuduktan sonra Allah'ın kitabına ipine sarılması gerektiğini anladıysa Allah'ın aşkına muhabbetine Allah'a sarılması gerektiğini anladıysa o kitap doğru bir kitaptır. O bir kulun Allah'a iman etmiş. Allah'ı seven, itaat eden, teslim olan bir kulun Allah'ın kitabına daveti olarak orayı anlar ve bu daveti icabet eder. Yoksa bunu okudum, bu bana yeter dediğinde işte o zaman Allah'ın kitabının önüne kitap koymuş olur. Evet, doğru anlamak gerekir bunun için. Efendim, süremizin hemen, hemen sonuna gelmişiz. Bir iki soruyla beraber. Olur. Biz de zaten. Efendim bandırmadan Yusuf Öztürk, Selamun Aleyküm. Vuslat yolcusu, Rabbin ilhamının kendi gönlüne gelişini anlayabilir mi? Bunun belirtileri neler olabilir? Evet. Elbette ki vuslat yolcusu evet, Rabbinin kendi gönlüne gelen ilhamını anlayabilir. Bunu net olarak, bunu bilir. Allah'ın ayet kelimede kerimede buyurduğu gibi bütün iyilikler, bütün güzellikler, bütün hayırlar size Allah'tan bütün şerler, kötülükler de kendi nefsinizdendir, şeytandandır. Gönüne iyilikten, güzellikten her ne geliyorsa onu Allah'tan bir ilham olarak bilmeli, bunu böyle anlamalidir. Ama şerden ne geliyorsa onu da şeytandan, şeytandan nefse aksetmiş bir hal olarak, bir vesvese olarak anlamalıdır. Rahatlıkla bunu ayırt eder. Bir de bir guslat yolcusu Rabbini tercih ettiği için, Rabbinin rızasını, dostluğunu tercih ettiği için, Allah onun gönlüne vahyeder, Özel olarak ona mutlaka o ikramı yapar. Ona anlatır. Ona öğretir. İman ile bakıyor. Aşk ile bakıyor çünkü. Onun için rahatlıkla onu ayet eder. Bir de o gönül alemi eğer herhangi bir şeyden sıkıntı duyuyorsa, o ilhamdan sıkıntı duyuyorsa evet, bilmeli ki o Allah'tan değildir. Allah'tan gelen her e, muamele sadece muhabbet verir, o aşkı verir. O yakınlığı tatırır ona. Allah'tan gelmiştir. Ama şeytandan gelince de ona sıkıntı verir. Eğer muhabbet veriyorsa anlar ki o Rabbindendir. Yok, sıkıntı veriyorsa anlar ki o vesul de şeytandandır. Neyin hayır olduğunu, neyin şer olduğunu da o gönül terazisi rahatlıkla onu ölçer, biçer, tartar ve onu ayırt eder. Evet, bunu böyle anlar. Efendim, son bir soruyla... Evet. Efendim, ismini vermemiş izleyicimiz. Selam demiş mesajla. Beş tane küçük yetim çocuğum var. Kaynanam tarafım bana iftira atıyor. Beni sevmiyorlar. Zor durumdayım. Kendimi öldürmek istiyorum. Yoruldum. Üstüme geliyorlar. Kocam öldü. Parasını kaynım aldı. Vermedi bana. Kocamı da teyzesi oğlu öldürdü. Bunalındayım demiş efendim. Evet. Allah kardeşimize sabır versin inşallah. Eğer Allah onu böyle bir imtihana tabi tutmuşsa, mutlaka bu imtihani kazanma imkanı vardır. Kazanma gücü vardır. Bu gücü Allah verir. Onun için böyle ölümü düşünmek, intiharı düşünmek, o e, kesinlikle şeytanın verdiği bir vesvesedir. Bilmesi lazım ki, Allah sabredenlerle beraberdir. Ona düşen güzel bir sabırla sabretmektir. Bu durumda, bu sabrının karşılığında Allah'ın sevgisini kazanır, sevgisine layık olur. Bununla beraber Allah'ın beraberliğini kazanır. Eğer Allah bir kulla beraber olursa, kimin gücü ona yeter? Kim ona ne yapabilir? Ya da o neyi kaybeder? Kazanamadığı ne olabilir? Evet, bu sabrın karşılığında Allah'ın sevgisini ve beraberliğini alır. Evet, bu kardeşimiz sabretmelidir. Bununla beraber eğer bir de yetimlere bakıyorsa, yetimlerin sahibi Allah'tır. Onun için eğer bir kul yetime yardım ediyor, yetimlere yardım ediyorsa, Allah'ın o e, sorumluluğunu üstlendiği o kullara e, yardım edince, Allah ile beraber olmayı azanır. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, ve selam. kim yetimlerin bakımını üstlenirse, yetimlere yardım ederse, ister bu kendi yakını olsun, ister bu yabancı olsun, o fark etmez, buyurdu. Cennette komşuyuz. Hatta parmağını böyle yapıp, böyle ikimiz, iki parmağını birleştiriyor, böyle komşu olacağız. Allah ebedi hayatımızı kazanmamız için Cennete Resulullah Efendimiz'de komşu olmamız için bize imkan tanımış. Ama mutlaka bunun zorluğu vardır. Elbette ki e, o zorlukla beraber mutlaka Allah kolaylıklar ihsan eder, ikram eder. E, Rabbimize güvenelim. Rabbimizin rahmetinden emin olalım. İman emin olmayı gerektirir. İnşallah e, Allah'ın yardımını kardeşimiz görür, görecek. Buna beraber ona zulmedenler, haksızlık edenler, Onu sıkıntıya koyanlar da kesinlikle bunun cezasını görür, çeker. Allah hiç kimsenin hakkını kimse de bırakmaz. Onun için bize düşen Rabbimize güvenmektir, Rabbimize tevekkül etmektir, Rabbimizden emin olmaktır, işi Rabbimize bırakmaktır. Sen benim vekilimsin ya Rabbi demektir. Ee, göreceğiz ki e, Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın yardımı yakındır inşallah. Evet efendim son olarak söylemek istediğimiz bir şey İnsan olarak Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah bizi birbirimiz için cennete vesile eylesin. Bizi birbirimiz için cennet eylesin inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmedikçe. Allah bizi birbirimizi sevenlerden eylesin. Amin. Birbirimize o sevgimizi ispatlayan kullarından eylesin. Evet. Birbirimize yardım edenlerden eylesin birbirimize hidayet oranlardan eylesin. Birbirimize Allah'ın vahyini taşıyanlardan eylesin. Allah'ın sevgisini taşıyanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah kıyamet günü bizi birbirimizden davacı değil, birbirimize duacı eylesin inşallah. Allah bizi aklını kullanan, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür eden, tedbir eden, taakul eden kullarından eylesin. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi benim ayetlerimi anlamadan, dinlemeden inkar ettiniz öyle mi? Ne söylediğimi anlamaya çalışmadan inkar ettiniz. Eğer değilse yaptığınız neydi buyur ayet-i kerimede? Allah bizi böyle yapanlardan eylemesin. Evet. Allah'ın ayetlerini dinleyip anlamaya çalışanlardan eylesin. Anlamadan inkar edenlerden, yok sayanlardan, yalanlayanlardan eylemesin. Allah bizi kendi kendine zulmedenlerden eylemesin. Zalimlerden eylemesin. Allah'a, Resulüne, Allah'ın vahyine ihanet edenlerden, hainlik yapanlardan eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin inşallah. Bütün kardeşlerimizin, müminlerin, Müslümanların üzerine Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız bir hayli sorunuz vardır. Allah nasip ederse bir sonraki programımızda inşallah Efendimiz'e sorarız. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.